Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Rabbi şrahli sadri min Arkadaşlar tanımı çeşitleri tehlikesi ve Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu şekliyle merdut oluşu bununla beraber sahabe tabi'nin etbe'at tabi'nin bidat karşısındaki tutumu bugün de bidatın tehlikesi üzerinde duracağız. Bidatın başlıca ifade edecek olursak bazı tehlikeleri mevcuttur. Mesela sıralarsak bunlardan bir tanesi bidatçının amelinin مردud olduğudur. İkincisi Tevbesinin Kabul edilmemesidir Üçüncüsü Havuzdan Mahrum olmasıdır Dördüncüsü Günahının Kıyamete kadar dek Cari olmasıdır Beşincisi Melun olması Altıncısı Allah'tan uzaklaşması yedincisi eğer davete bid'at eden kimse ise şahitliğinin kabul olmaması sekiz, sekizincisi müfteri olması dokuzuncusu ise ehl sünnete muhalif olmasıdır. Tabi bu maddeler daha da çoğaltılabilir ancak en bariz bir şekilde ortaya delillerin koyduğu ehli sünnetin üzerinde icma ettiği hususlar bunlardır. Bu maddeleri gücümüz nispetinde açmaya çalışacağız. Bunların ilki amelin merdut olduğunu ifade ettik. Bidatın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek bakımından bidat ehlinin dünya ve ahiret açısından nasıl bir akibete sahip olduklarına bakmak gerekir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: Men ahdasa fi emrina hada ma leysa minhu fehuve redd. Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ihdat ederse bu şey merduttur. Hadis muttefakun aleyhtir. Müslim'de ise şu şekliyle kayıtlı men amile amelen ma leyse aleyhi emruna fe huve red. Kim bir amel işlerse ve o işlediği amel, amelin üzerinde bizim emrimiz yoksa bu ondan reddolunur. Dolayısıyla bidatçının ameli merduttur. Tıpkı şu ayette de ifade edildiği gibi şu ayette ifade edildiği gibi Kehf Suresi 103 ve 104. ayetler kul <Gül> hel bil aghsarin amala alladhina dalla sa'yuhum fi al hayatid dunya wa hum yahsabuna deki ameller bakımından insanların en çok hüsrana uğrayanlarını size haber vereyim mi onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gittiği halde onlar kendilerini güzel işler yapmış sanırlar dolayısıyla bu ayet ve hadis ışığında görülmektedir ki Kur'an ve sünnetin üzerinde emri olmayan bir husus boş bir ameldir ameli reddolunuz Tıpkı, tıpkı e, diyorduk ki hani bir amelin makbul olması için iki esasa ihtiyaç var. Birincisi ihlas, ikincisi Kur'an ve Sünnet'e uygun olmasıdır. Dolayısıyla Kur'an ve Sünnet'in üzerinde emri olmayan bir iş, bir amel merdut bir ameldir. İkincisi ise masiyeti üzerinde ısrarcı davrandığı ve bidatı üzere kaldığı sürece tevbesine engel konmuştur. Tevbesi engellenir. Bu sebeple de kötü bir akibete sahip olmasından endişe edilir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor: Allah bidat sahibi herkesin tevbesini engeller. Ey bu hadisi ee, İmam Elbani, Siyisileteul Ahadis Sahiha isimli eserinin 1620 numarada kaydetmiştir ve sahih olduğunu söylemiştir. Yani bid'atçı tevbeye muvafık olmaz. Bidatçı, masiyet edenden, masiyet işleyenden daha kötüdür demiştik. Önceki derslerimizde bunu açmıştık. Yani bu ne demektir? Çünkü masiyet işleyen kimse yaptığı işin farkında olarak masiyet işler. Her ne yapıyorsa. Yani yasakları çiğnediğini, kendisine yasaklanan şeyleri işlediğini bilir. Ey içki içiyorsa Ey yalan söylüyorsa, Ey zina ediyorsa, faiz yiyorsa ve buna benzer şeyler. Dolayısıyla bundan ötürü e, Tövbe etmesi söz konusudur. Veya pişmanlık duyması ya da Yaptığı amellerin çirkinliğini fark etmesi Bunun farkında olarak yapması e, açıktır. Ancak bidatçı için bu söz konusu değildir. Hangi amelinden ötürü tövbe edecek ki kendine sevimli gösterilir bu amelleri? Yani kendisine göre zikir yaptığı için mi? Ya da namaz kıldığı için mi? Ya da dua ettiği için mi? Ya da rabıta yaptığı için mi? Halbuki bütün bunların hepsinde, daha önce bunları da biz açıklamıştık. Mesela hatırlarsanız, izafi bid'at dediğimiz husus budur. Asli itibariyle dinde olan bir hususun, asli itibariyle dinde olan bir hususun, uygulama biçimiyle, keyfiyeti yönüyle bidate düşülmesidir. Ezan duasının kametten sonra da okunması gibi. Ezan duası meşru iken, orada okunması meşru değildir. Ya da efendime söyleyeyim, Allah'a ve veseleme salavat getirmek meşru iken ezan okuyan müezzinin sesli bir şekilde ezanın akabinden salavat getirmesi gibi. Ya da, efendime söyleyeyim, e, bazı namazları, namaz meşru iken, Recep'in 15'i namazı gibi bir namazın idat edilmesi. Ya da bazı oruçların ve buna benzer. Dolayısıyla bu anlamda e, bid'atçı tevbeye muvafık olmaz, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun da sebebi işlediğini merdud veyahut çirkin bir amel olarak görmemesidir ey bidat ise de bidat hasene cinsinden görerek bunu kabul etmesidir üçüncüsü ise havuzdan mahrum olur dedik havuz dediğimiz şey Allah Resulü Sallallahu ve Aleyhi verilen havuzdır mahşer yerinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'in ve haber verdiği bir havzu var Allah Azze ve diyor. Allah Azza ve Celle e, her her enbiyanın bir havzu vardır. Bununla ilgili nakiller var. Ancak Allah Azze ve kendisine verilen en büyük havuzun e, kendisine verilen olduğunu söylüyor ve en çok insanların uğrayacağı havuz olduğunu Ayi ve sellem, haber veriyor. Ve buyuruyor ki onun diyor, eni bir aylık yol mesafesindedir, boyu bir aylık yol mesafesindedir. Onun tasları, yani ondan içmek için mevcut e, tasları gökteki yıldızlardan daha ziyadedir, buyuruyor aleyhisselatü vesselam. O havzın suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlı, e, baldan daha tatlı, ve kardan daha soğuktur buyuruyor aleyhissalatü vesselam ve diyor ki ben orada ümmetimi bekleyeceğim ve diyor ki ben sizin ben diyor ilk faratınız ben olacağım yani farat ne demek havza ilk ulaşan kişi olacağım diyor aleyhissalatü vesselam ashab diyorlar ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam peki bu kadar kalabalıkta tabiri caizse yani milyarlarca insan var yani belki daha ziyadesiyle bu kadar kalabalıkta siz ümmetinizi nasıl tanırsınız diyorlar ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselam şunu söylüyor bir sürü at olsa diyor sizden birinizin diyor bir sürü atı olsa ve bu atların içerisinde bu atların hepsi kırmızı ancak bir tanesinin size ait olan atın alnı ve ayakları e, beyaz Atın kendisi kırmızı ancak anlı ve ayakları nişaneli beyaz. Siz bunu tanır mısınız diyor bu kadar at içerisinde. Elbette ki tanırız ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyorlar. O da diyor ki işte ben de ümmetimi abdest azalarından tanırım buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ey demek ki abdest azalarımız bizler için bu ümmetin bir ferdi olduğumuza bir nişanedir. Bizler için bir nişanedir. Çünkü Ali ve Vassalim ben sizi diyor abdest azalarınızdan tanırım. O halde Ali ve Vassalim devam ediyor. Diyor ki ancak diyor benim ümmetimden sandığım ey yani yüzleri ve elleri abdest nişaneleriyle dolu bir grup insan gelir ve havuzuma yaklaşırlar. Ancak melekler onları sahipsiz develerin kovulduğu gibi havzumdan kovarlar buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve ben de derim ki ne yapıyorsunuz? Bırakın onları. Onlar benim ümmetimdendir. Derler ki evet ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onlar senin ümmetindendir. Ancak onlar senden sonra dini bozan kimselerdir. Senden sonra dini değiştiren kimselerdir derler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve diyor ki: Benden uzak olun. Benden sonra değiştirenlere azap olsun azap olsun diyeceğim buyuruyor ve vesselam hadis Buhari'de kayıtlı Fethul Bari'nin 13. cildinde 3. sayfasında kayıtlı burada burada senden sonra ey bid'at çıkartanlar efendime söyleyeyim değiştirenler diye bana söylenir buyuruyor ve vesselam burada görüldüğü gibi bid'atçı kimse havuzdan mahrum bırakılır. Havuza yaklaştırılmaz. Ey sahipsiz develerin kovulduğu gibi havuzdan uzaklaştırılır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ancak bu bazı sapık fırkaların ey yani Şiilerin Şiilerin ortaya attığı gibi Ali anh, Ebu Zer Mikdat, Selman Ammar bin Yasir ve Huzeyfe radıyallahu anhu dışındaki sahabeleri tekfir etmeye onların irtidat ettiğiyle ilgili maalesef buradan delil çıkartmaya çalışıyorlar halbuki burada onlar için bu konuda herhangi bir delil söz konusu değildir. Burada bütün bid'atla ilgili özel bir istisna yani meşru bir istisna tutulmadığı için bid'atla ilgili gelen yasaklamalar bid'atın münkerden olduğuyla ilgili umum emirler olduğu için buradan da anlaşılan bid'at ehlinin havuzdan mahrum edileceğidir. Ve bununla beraber bir diğerinin dördüncü hususun bid'atı ile amel eden kimsenin kıyamete dek günah işlemiş olacağıdır. Ey yani kişi öldüğü zaman onun ameli kesilir. Ancak burada maddelerden birinde bir dahaçı kimsenin kıyamete kadar günah işleyeceğini bu maddeyle ifade etmiş oluyor ilmihlimiz. Allah azza ve celle Nahl suresi 25. ayette şöyle buyuruyor mealen: Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için öyle derler. Bak ki, yüklenecekleri şey ne kötüdür. Dikkat ediniz, kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmının yüklenmeleri için öyle derler. Ey, yani hem kendi günahını e, yüklenecek hem de kendi sebebiyle o masiyete, o bid'ata düşen kimsenin efendime söyleyeyim, günahını da yüklenecek. Çünkü hatırlarsanız Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği e, aleyhissalatü vesselam'ın ee, şu sözünü, şu hadisini paylaşmıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men sanna fil islam sunnatan hasenatan felehu ecruha ve ecru man amila biha ba'dehu min gayri an yankusa min ujurihim şey. Ve men sanna fil islam sunnatan seyyi'atan Kan عليه بزره و بزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Ali Sayet buyuruyor ki kim her kim İslam dininde güzel bir sünneti başlatırsa, ey güzel bir çığır açarsa, bir sünnetin ihyasına ya da bir sünnetin ihya edilmesine sebep olursa Aişe (s.a.v.) buyuruyor ki kendisinden sonra bu sünnetle amel edenlerin sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Yine aynı şekilde o birlerinin de sevabından hiçbir şey eksilmeksizin o sevaptan alır. Ey infak etti ve bu, bunu başlattı. Efendime söyleyeyim namazla ilgili, oruçla ilgili, zikirle ilgili, duayla ilgili, giyim kuşamla ilgili ne olursa olsun, dinde Allah ve Resulünün üzerinde emri olduğu bir marufu ihya etme konusunda özellikle unutulmaya yüz tutmuş bir marufu, ihya etmesinden ötürü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor men senne fil islami sünneten haseneten felahu ecruha ve ecru mene amile biha ba'dahum min gayru an yankusa min ucurihim şey ecirlerinden hiçbir şey eksilmeksizin açtığı o çığırdan ötürü kendisine sevap verilir ve diğerlerinin de e, sevabından hiçbir şey eksilmez. Ancak tam aksi ve Vesselam devamla buyuruyor. Ve men senne fil İslami sünneten seyyiyete kimde İslam'da kötü bir yol açarsa kötü bir yol açarsa İslam'da olmayan Allah ve Resulü'nün üzerinde emri olmadığı bir bid'atın ih, e, ihdası veya o bid'atın e, hayat bulması, o bid'atın sürekliliği konusunda ortaya gayret serdetmesi ayet ul diyor. "Ve men senne fi'l-İslam sünneten seyyi'e kana alayhi wizruhâ ve wizru men amile bihâ min ba'dihi min gayri şey'." O zaman kim böyle bir şey yaparsa kendisine hem kendisine hem de kendi günahı hem de o işle amel edenlerin günahı kadar günah yazılır ve bu diğerlerinin günahından da bir şey eksiltmez hadis sahih-i müslimde kayıtlı dolayısıyla e, Kabil'in Habil aleyhisselamı öldürmesi de aynı şekilde biliyorsunuz ki Allah'a sallallahu ve diyor ki o katli ilk başlatan kimsedir yani katil çağrını açan katil sünnetini başlatan yeryüzünde ilk kan döken kimsedir bu sebeple bu sebeple e, katillerin başında olarak Allah'ın huzuruna getirilecektir hem Kabil kardeşinin katili olmaktan ötürü günah aldığı gibi bu anlamda bu kı kıtalı devam edenler yani onun takipçileri de onunla beraber haşrolunurlar o da onların günahından hiçbir şey eksilmeksizin kendisi de bundan ötürü günah alır kim olursa olsun Allah subhanahu ve Taala'ya karşı takvalı, takvalı olmalıdır. Zamanın uzamasına zamanın uzamasına karşın bid'atlerin sadece devamlılık, şöhret ve yaygınlık bakımından artacağını bilmelidir. Bu ölçüye göre bid'atçı bid'atlerin günahını alır. Ayrıca bid'atler karşılığı olan sünnetlerin yok olmasına yol açar. Çünkü her bid'at bir sünneti öldürür. Bunun günahı da bid'atçinin boynundadır. Bu günah katlamalı bir günahtır. Bid'atçilik günahına eklenen günahtır. Haricilerin bid'atinden ibret almak gerekir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Onları tanıtırken Okun yaydan çıkıp Gittiği gibi dinden çıkarlar ifadeleri ile tanıtmıştır Hatırlayınız Aleyhisselatü vesselam Onların durumunu haricileri Havariç bahsederken Onlar Okun yaydan çıktığı gibi dinden Çıkmışlardır Ancak en belirgin özellikleri nedir Dikkat edin en belirgin özellikleri nedir Bidatçı olmalarıdır bidatçı olmaları, selefin menhecinden, ashabın menhecinden yüz çevirmeleri. Aleyhissalatu vesselam diyor onların ibadetleri karşısında kendi ibadetlerinizi küçümsersiniz. Namazınızı, orucunuzu, onlar Kur'an'ı okurlar siz kendi Kur'an okuyuşunuzu küçümsersiniz. Ancak onların okuduğu Kur'an gırtlaklarından aşağı inmez buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Ancak e, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh ve Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Mesciid-i Nebevi'de zikir yaparken şahit oldukları bu topluluk da bu topluluk da işte daha sonra hariciler olarak ortaya çıkacak, Haruriye denilen bölgeden çıkacak, Ali radıyallahu anh ve ashaba karşı savaşacaklardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam haricileri tarif ederken şu ziyadede de bulunmuştur şu ifadeyi de kullanmıştır aleyhisse vesselam İslam ehli onları öldürüp İslam ehli olanları öldürüp putperestleri bırakırlar yani haricilerin dinden çıktığını okunnyaydan çıktığını haber verirken onlar diyor müşrikleri bırakıp Müslümanları katledeceklerdir onlarla savaşacaklardır Putperestleri bırakacaklar ancak Müslümanlarla savaşacaklardır. Dolayısıyla zaten bunların e, dinden çıkması da Müslümanların kanını kendilerine helal saymalarından ötürüdür. Aleyhisselatü Vesselam onlara yetişirsem ad kavmi gibi onları öldürürüm buyuruyordu Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Dolayısıyla burada kıyamete kadar bid'atçı kimsenin ortaya çıkardığı yolun, ortaya çıkardığı fasit yolun veya ortaya çıkardığı fasit amelden ötürü kıyamete kadar günahkar olması söz konusudur. Beşincisi ise her bid'at sahibi mel'undur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor kim bu işte bir şeyler ihdas ederse yani dinimizde bir şeyler uydurursa ya da ihdas eden birini barındırırsa Allah'ın meleklerin ve tüm insanların laneti üzerine olsun buyuruyor aleyhissalatü vesselam hani biz diyoruz ya hem ihdas eden hem de o ihdas edene yardım eden onunla dostluk eden onu barındıran, aleyhissalatü vesselam diyor Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun. Ve yine bid'atçı kimse Allah'tan git gide uzaklaşması söz konusudur. Altıncı husus bu. Allah'tan uzaklaşması. Ki ee, kişi salih amellerle salih amellerle imanı arttığı gibi Allah subhanahu ve teala ile yaklaşır. Allah'a yaklaşır. Yani ameller onu Allah'a daha yakın kılar. Ya da Allah azze ve celle biliyorsunuz kutsi hadiste tutan eli, gören gözü, yürüyen ayağı olurum diye Allah azze ve celle buyurması. Ya da en üstün olanınız, en takvalı olanınız. Ancak bidatçı için bu böyle değildir. Bidatçı bidatını işlediği sürece bidatında ısrar ettiği sürece haktan saptığı gibi Allah subhanahu ve teala'den de uzaklaşacaktır. Tıpkı bir masiyetin işlenmesiyle o kalbin gitgide katılaşması ve katve, kasvete uğraması gibi o da artık hakkı görmekte ya da hakikati kavramakta ee, anlamakta oldukça uzak kalacaktır. Az önce ifade ettiğimiz haricilerle ilgili e, haber verdiğimiz hadis bunun delilidir. Onların namazları yanında kendi namazınızı, oruçları yanında kendi orucunuzu küçümsersiniz buyuruyor aleyhisselatü vesselam. Okun yaydan çıkıp gittiği gibi dinden çıkacaklardır. Halbuki bu namazla Allah'a yaklaşmaları gerekiyordu. Bu oruçla Allah'a yaklaşmaları gerekiyordu. İbni Abbas radıyallahu diyor, onların yanına gittim münazara için gitti. Ali radıyallahu'tan izin isteyip gitti. Diyor ki onların elleri diyor tıpkı diyor devenin dizleri gibiydi. Ey elleri, alınları hep nasır bağlamış ibadetten. Öyle ki ibadete düşkün kimseler olduğunu gördüm diyor. İbn-i Abbas aleyhisselatü vesselam aleyhisselatü vesselam'in haber verdiği bu haricileri ne yapıyor? i̇bn Abbas şahitlik ediyor gerçekten onları gördüğünü ve onların e, bu vasıfları aleyhisselatü vesselam'in sözünün doğruluğunu kendisi de teyit ederek diyor ki gerçekten onların ibadet, ibadete düşkün kimseler olduğunu gördük. Ancak görülmektedir ki namazların yanında namazınızı tanımıyorsunuz. Oruçları yanında orucunuzu tanımıyorsunuz. Kur'an'a düşkünlükleri karşısında kendi Kur'an, Kur'an'a düşkünlüğünüzü tanımıyorsunuz, küçümsüyorsunuz. Ancak onların bu amelleri, onları Allah'tan uzaklaştırırken Kur'an ve sünneti doğru anlamış, ehli sünnet akidesini, ehli sünnet menhecini doğru takip eden bir kimse için ise bu ameller Allah'a yaklaşma sebebi olmaktadır. Ve yine davetçi olan bid'atçinin şahitliğinin kabul edilmemesi dedik. Yani o kişi bid'ata davet eden kimse ise ilim ehlimizce bu kimsenin şahitliğinin kabul edilmeyeceğini ifade etmişlerdir. Bid'ata davet eden kimse şeriatın korusunun muhafazası ve insanlara getireceği zararın zefi için dünyada cezaya müstehaktır. Yani e, bidatın, e, İslam'ın, şeriatın sınırlarının korunulması için bidatçı kimse insanlara, insanlara ve dine zarar vermemesi için bidatçı kimsenin, bidatçı kimsenin zarara uğratılması, kendisine ceza verilmesi gerekir uğrayacağı en basit cezada ilişkilerin kesilmesidir. Dini bir mertebesi kalmaz. Dini bir mertebesi, yani onun ya da dini mertebesine itibar edilmez. Kendisinden ilim alınmaz, fetva sorulmaz. Şahitliği kabul edilmez. Bu sebeple muhaddis, fakih ve usulcü alimler bid'atı nedeniyle tekfir edilen bidatçının rivayetinin ittifakla kabul olunmayacağı konusunda ortak görüşe sahiptirler. Bidatı sebebiyle tekfir edilmiş bidatçının ittifakla ilim ehlimiz onun rivayetinin kabul edilmeyeceğini söylemişlerdir. Bidatı nedeniyle tekfir olunmayan bidatçı hakkında ise ihtilaf etmişlerdir. Ancak kendi mezhebinin ve mezhebinin mensuplarının zaferi için yalan söylemeyi helal görenlerin rivayetlerini reddetmişlerdir. Tıpkı şunun gibi İmam-ı Şafii Hattabiye dışında heva ehli kimselerin şahitliğini kabul ediyorum demiştir. Çünkü Hattabiler kendi görüşlerine muvafakat edenlerin zaferi için yalan tanıklıkta bulunmayı helal saymaktadırlar. Yani bu e, İmam-ı Şafii mesela tekfir edilmeyen bidatçıların rivayetini kabul edeceğini söylüyordu. Bu konuda ihtilaf var dedik. Ancak Hattabiye'yi istisna tutuyor. Niçin? Çünkü onlar kendi mezheplerinin üstünlüğünü veya görüşünü desteklemek için ne yapıyorlardı? Eee yalan tanıklıkta bulunuyorlardı. Ey yalan söylüyorlardı. Bu da Ebu Hasan el-Eş'ari'nin Makaletul İslami'nin isimli Makaletul İslami'nin isimli eserinin birinci cildi 75. sayfasında ee, İmam-ı Şafii'nin bu sözünü görebiliriz ya da Şehristani'nin el milel Nihal birinci cilt 179. sayfada ya da El-Baghdadi'nin El Fark Beynel Firak isimlik eserinin 247. sayfasında tabi tabi maalesef e, bugün bugün cemaatler içinde böyle bir şeyi söylemek mümkün olabilir yani e, bakıyorsunuz ki bidatlara göz yummaları ya da cemaat maslahati gibi lafızlar kullanmaları inşallah ileride bunlara da değineceğiz alimlerden birisi şöyle diyor bid'ata davet etmiyorsa şahitliği kabul edilir davet ediyorsa kabul edilmez dedik ya bu konuda ihtilaf var yani kimisi mezhebinin mezhebinin haklılığını veya mezhebinin üstünlüğünü veya görüşünü ispatlamak için yalan tanıklıkta bulunması dışında yani bu yönü belirlenmiş olan fırkanın kesimin şahitliğini kabul etmeyiz demişler. İmam-ı Şafii mesela böyle bir istisna yapmış. Demiş ki işte kendi mezhebinin maslahati için bu anlamda e, yalan tanıklıkta bulunanların dışındaki bidatçıların şahitliği kabul edilir. E, dediği gibi e, hiç edilmez diyenler olduğu gibi yine alimlerden birisi bidata davet etmiyorsa şahitliği kabul edilir. Yani kendisi bidatçı olabilir ama buna davet etmiyor. Ancak davet ediyorsa kabul edilmez demiştir. İmam-ı bir Rahimehullah şunları söylüyor. En ideal, en doğru ve en dengeli görüş budur. Bu nedenle sahih ehli alimler bidat davetçisi olanlardan tahrişte bulunmamışlardır. Yani İmam-ı Nebev-i diyor ki en ideal görüş budur. Çünkü diyor sahih ehli alimler ey yani ilmine itibar ettiğimiz ilim ehlimiz onlar diyor e, davette, bidata davet edenlerden rivayette, tahrişte bulunmamışlardır. Fakat, devam ediyor, fakat kendileri ve ilim ehlinin çoğu batın, batında kadericilik mürciye, şia ve harici görüşlere sahip olan kimselerden rivayette bulunmuşlardır. Yani ilim ehlimizin çoğu diyor, aslında yani batılında, ey yani içinde diyor, kadericilik gizleyen, mürcilik, şialık ve harici görüşlere sahip olan bir takım kimselerden rivayette bulunmuşlardır diyor niçin? İmam-ı Zehebi Rahimahullah o da ifade ediyor bunları bunun sebebini ee, İmam-ı Zehebi Rahimahullah diyor ki bid'at iki kısma ayrılır aşırı şialık ya da aşırı olmayan ve doğrudan sapmamış şialık gibi küçük bid'at diyor ki bidatı ikiye ayırıyor ve bunun içerisinde örnek veriyor diyor ki aşırı şialık ya da aşırı olmayan ve doğrudan sapmamış şialık gibi küçük bidat böylesi bidat tabi'in ve taba tabi'in arasında din vera ve dürüstlükle birlikte çokça görülürdü böylesi bidat tabi'in ve taba tabi'in arasında din vera ve dürüstlükle birlikte çokça görülürdü. Yani diyor tabiinden ya da etbaat tabiinden kimilerinde böyle anlayışlar vardı. Yani küçük bid'at diyebileceğimiz hususlar. Böylelerinin hadisleri reddedilecek olsa nebevi eserlerin çoğusu elden gider. Bu da ap açık bir mevsedettir. Yani diyor ki kendisinde görülen bu küçük bid'atten ötürü ey ya da kaderilerin bir sözünden etkilenmiş haricilerin bir görüşünden etkilenmiş veya kendisinde bir kısım bu anlayış oluşmuş ancak bu şia'yı örnek verdiği gibi yani büyük bid'at cinsinden değil küçük bid'at cinsinden örnek veriyorum işte Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasındaki problemde e, Muaviye'ye buğz etmek gibi ancak o birleri gibi tekfir etmediler veya onun kanını helal, say helal saymadılar ve buna benzer inşallah bunu ifade edeceğiz eğer diyor imamın zehebi rahimahullah eğer diyor bu böyle olsaydı yani onların bu halinden ötürü olsaydı o zaman eee bunların hadisleri reddedilecek olursa nebevi eserlerin çoğu ayıklayacak olursak bu eserlerin bu hadislerin çoğu zayı olur giderdi ...ve fesada uğrardı... ...alınamazdı diyor... ...ey çünkü zaten onlar yani... ...bu yönüyle şahitliklerinin... ...kabul edildiğini... ...veyahut onların... ...onlardan din alma konusunda... ...onların sikalığını... ...koruduğunu ifade ediyor... ...ancak dikkat edin... ...yani bidatından ötürü tekfir edilenden... ...hiç alınmıyor... ...bu konuda ittifak var... ...bidatından ötürü tekfir edilen... ...bidatına davet edenden alınmıyor bidatına davet edenden alınmıyor kendi cemaatinin propagandası veya haklılığı için yalan beyanda bulunandan yine alınmıyor böyle bir istisna var ancak İmam-ı Zehebi'nin o dönem o karışık dönemi dikkate aldığınız zaman İmam-ı bu yorumu gerçekten e, kayda değer ve dikkatle e, yani adalet nazarıyla bakılması gereken bir husustur büyük bir büyük bir da tarif ediyor akabinde. Tam anlamıyla rafızilik, bu konudaki aşırılık, Ebu Bekir ve Omar radıyallahu değerini düşürmek ve buna davet etmek gibi tutumlar misal verilebilir. Yani büyük bir kasıt, az önce dedik ki imamın e, imamın zehbi rahimallah ikiye ayırdı. Bu anlamda Abu Bakr ve Omar radıyallahu anhe onların değerini düşürmek ve onlara düşmanlık etmeye davet etmek büyük bid'at cinsinden örnek verilebilir. Bu türden olanlarla ne delil getirilir ne de değer verilir. Bu tipten olanlara olanlardan kesinlikle hiçbir şey alınmaz. Bu kısımla ilgili olarak tek bir dürüst ya da güvenilir insan hatıra gelmez zaten bu yönüyle yani içinde böylesi hastalık bekle, besleyen, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüme, düşmanlık eden, onlara lanet okuyan ve buna benzer tabi'in ve at tabi ve o döneme ait güvenilir akla hiçbir isim gelmez. Ey yani selefimizden hiçbirisi böyle bir şeye prim vermiş değildir. bu kısımla ilgili olarak tek bir dürüst ya da güvenilir insan söz konusu değildir. Aksine yalancılık şiarları olmuştur. Ey yani rafuzilerin şianın dediğimiz gibi büyük bidatçı kesimi dediğimiz kesim ey Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh ve ashaba söven ve hakaret eden kesim. Bunların içerisinde tek bir muteber insan söz konusu değildir ve bilinmez ve bilinmez aksine yalancılık şiarları olmuştur onların şiarıdır yalancılık takiye ve nifak huyları haline gelmiştir zaten onlara göre takiye dinlendir ve esaslarındandır ve nifak huyları haline gelmiştir biz biliyoruz ki ashabı sevmek imandandır ancak onlara buz etmek nifaktır. İşte burada görüldüğü gibi takviye ve nifak onların huyları haline gelmiştir. Bu durumdaki bir insanın nakli nasıl itibara alınabilir? Kesinlikle ve kesinlikle bunlardan nakil alınmaz. Selef zamanında ve örfündeki aşırı şiiler... Osman, Zübeyr, Talha, Muaviye ve Ali radıyallahu anh'a karşı savaşan ashab topluluğu hakkında söz söyleyen ve onlara dir uzatan kimselerdi. Yani o dönemin Şiileri, o dönemin Şiileri, Selef zamanındaki Şiiler, Osman, Zübeyr, Talha, Muaviye, Ali radıyallahu anh'a karşı savaşan e, kimselerdi. Ve onlarla ilgili, onlar hakkında söz söyleyen kimselerdi. Günümüzde ise Günümüzde ise Aşırı Şiiler O öncü şahsiyetleri Tekfir eden Ebu Bekir ve Omer Radıyallahu anhümden uzak duran Kimsedir Böyleleri ayağı kaymış Sapıklardan ibarettir Böyleleri Ayağı kaymış Sapık kimselerden ibarettir. Dolayısıyla bu kimselerden ve böylelikle bidata davet eden bidata davet eden veya e, bidatıyla ilgili kendi cemaatinin maslahatı için kendi cemaatinin maslahatı için e, e, yalan yere söz söyleyen ve bu anlamda bu anlamda e, bidatın büyüğünü kendisinde bidatın büyüğü görülmüş az önce rahatsızlıkta verdiğimiz örnek gibi ey ashaba sövmek gibi ilim ehlimiz bu kimselerden rivayet kabul etmemişlerdir. Onlar içerisinde de zaten bir tane güvenilir söz konusu değildir. Günümüzde de günümüzde de maalesef cemaat maslahatı diyerek kişilerin işlediği bidatler görmezden gelinmekte bu konuda Allah Azza ve Celle'nin bu ümmetin en belirgin özelliği olan emri bil maruf nehyanil münker müessesesinin işlemediğini bunun cemaat maslahatı diyerek aslında çiğnendiğini aslında efendim ayaklar altına alındığını görebilmekteyiz. Gerçekten bugün bazı hiziplerin elinde yetiştiği yetişen insanlar biliyorsunuz bu hizitler ya da bu cemaatler kendilerine göre bir insan tipi var etmeye çalışıyorlar ya da bir cemaat adamı var etmeye çalışıyorlar ve bu hedefe ulaşmak için insan bazında hedefleri var toplum bazında hedefleri var bütün bunları yaparken bütün bunları yaparken bu hedefe ulaşmak için kendilerine göre kendilerine göre küçük diyerek kendilerine göre ya bunlarla uğraşamayız diyerek birçok bid'atın toplumda din olarak algılandığını ve bid'at olduklarını bildikleri halde bid'at olduğunu bildikleri halde bu konuda sessiz kaldıklarını veya bid'at olduğunu bildikleri halde kitaplarında buna davet ettiklerini görmek mümkündür. İnşallah bundan sonraki bölümlerde bidatçıların neşriyatı veya bidatçıların ders halkası veya bir bidatçılarla oturup kalkmakla ilgili inşallah e, ifadelerde bulunacağız. Son olarak iki hususu hatırlatmakta yarar var. Yani yedi madde biz e, zikrettik. Bir diğeri bidatçı müfteridir dedik. Ey Allah ve Resulüne iftira atmaktadır. Allah Azza ve Celle ayeti celilede buyuruyor ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَةِ وَالْبَصَرَةِ وَالْفُؤَادِ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Hakkında ilmin olmayan şeye çağırma ya da ardına düşme İsra suresi 36. ayet olacak hakkında ilmin olmayan şeyin ardına düşme veya ona çağırma tefsirlere baktığınız zaman bunu görürsünüz. Veya ona çağırma. Çünkü kulak inne kulak vel göz ve'l ve kalp kullu ulaiike kana anhu mes'ula. Çünkü bütün bunlar bundan sorumludur. Dolayısıyla gerçekten bidat ehlini bidat işlediğini gördüğüm zaman diyorum ki ne bu yaptığın şeyin delili nedir? bir gün böyle bir camide baktım bir delikanlı önde namaz kıldırıyor gittim üniversite talebesiymiş tabi olduk arkasından namaz kıldık sonra namaz bittikten sonra ellerini açtı salatı tuncine diye baktım okumaya başladı tabi ben ustakil olarak zikirlerimi yaptım sonra namaz bittikten sonra gençle tanışmak istediğimi söyledim ee, üniversite öğrencisiymiş dedim ki bu demin yaptığınız dua dedim ben bunu bilmiyorum dedim bu, bunu nereden aldığınızı bana söyleyebilir misiniz dedim yani deliliniz nedir bu yaptığınız şeyle ilgili biliyorsunuz nurcuların kitaplarında bulunan salat-ı tüncine diye bilinen ve maalesef bugün e, cami imamlarının belli zamanlarda veya belli vakitlerde namazdan sonra okudukları bir şey o dedi ki Kur'an'da var dedi böyle çok rahat bir şekilde dedi ki Kur'an'da var dedi Dedim ki ne güzel bir söz söyledin. Allah'a hamdolsun dedim Kur'an bize uzak değil. Bak dedim şu rafta onlarca Kur'an var. İstersen bana bir gösteriver dedim. Şuradan bir göster. Bu okuduğun şeyle ilgili nerede var? Öyle deyince durdu. E Kur'an orada açıp gösteremiyor. Dedi ki kitaplarda var. Dedim ki kitaplardan kastınız nedir? Bunu da bilmiyor. Dedi ki bizim cemaatte böyle. Dedim ki ne zamandan beri sizin cemaat hucet ve bu ayeti hatırlattım. Ve la takfu ma ilm. Ona dedim ki hakkında ilmin olmayan şeyi yapma ya da ona çağırma. İnne's sem'a ve'l basra ve'l fuat kullu ulaiha kana anhu mesule. Çünkü kulak, göz ve kalp bütün bunlar bundan sorumludur. Bu ayetle başladık ve o delikanlıyla uzun sohbet ettik. İnşallah faydalı oldu. Gerçekten hevaya tabi olduklarını, dini ancak taklitten ibaret yaptıklarını görmek mümkündür. Bu sebeple bidatçı müfteridir derken Kur'an'da var dedi. Yani bu nedir? Tabi biz onu cehaletle suçluyoruz. Ancak Kur'an'a iftira ediyor. Yani Kur'an'da olmayan bir şey için. Kur'an'da diyor ya Allah'tan hadis dese Aleyhisselam dememiş. Dolayısıyla Aleyhisselam diyor, "Men ahdese fi emrina haza ma leys minehu Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ihdat ederse bu merduttur. İşte e, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve başka bir hadisinde kim kim e, bana yalan yere bir söz isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor. Dolayısıyla maalesef bir e, bidatçılığın sebepleri diye de inşallah bazı e, bir ders işlemeyi e, planlıyoruz. Orada da bunun sebebinin bazı hocaların, bazı şeyhlerin ya da kendilerine göre ilim adamlarının Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seviyesinde, ey enbiya seviyesinde tutulduğu, hatta kimilerince daha üstün tutulduğu gibi etkenler olduğunu görmek mümkündür. Kısacası ve son olarak bidatçı muhaliftir. Ey Kur'an ve sünnete muhaliftir. Ashab'a muhaliftir. Selefimize muhaliftir. Menhece muhaliftir. Allah Azza ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan içtinap etmeyi bizlere nasip etsin. Ve hâdihi vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته